Çoktan şarkı şarkı söyledi gibi <gülüyor> evet, söylüyorsun sen. Ne yapacağız? Bir mesleği okurlar şarkı söylüyorsun sen derler. Durumu müsait olanlar, bilirce zamanı müsait olanlar, o siyasete bunlara sokmama kaydıyla istinde. Orada siyasete söylenirse onlar, bazı dünyalar dönüyor. Ee işi siyasete sokmuyor ki isteyenler ona karışmamak kaydı da gidebilirsiniz. Onun siyasi, siyasi fikirleri almak kaydı gidebilirsin Siz kendinize hikâyeler <gülüyor> yapın. Verifat <fotoğraf |ar|>. <gülüyor> bu, verifat. Biliyor musun? Ha, görüşürüz. Biz işkilerle, Hülya'nın burada yapıyoruz önce, Hane'nin eşi, Nurmuz'u aldı. İyi. Dün Mehmet Hoca'yı gördün, çok selamlar Gel. Bu sefendi geliyor. Hane'nin eşi geliyor. Güzel. Olmuş. Şimdi bu şeyleri değil Oğlum <Sessizlik> ne